Sabahlar, sabahlar, sabahlar, sabahlar, modern sabahlar başlıyor, modern sabahlar başlıyor. <gülüyor> Radyo tüm arası modern, sabahlar yeni bir saat başladı Radyoların başındakileri bir kez daha günaydın diyelim Ve uzun bir aradan sonra üçümüz birlikte mikrofon başında olmanın mutluluğunu sizlerle paylaşalım <gülüyor> <gülüyor> Kendimize laf sokmak gibi olmasında anca 9'u 10 geçe <gülüyor> E hiç, hiç buluşamadığımız da oldu Yani yani. İyi nasılsınız çocuklar ne yapıyorsunuz <gülüyor> ha, Günaydın sevgili dinleyiciler 23 Mayıs Çok da heyecanlıyız Bugün konutlarımız evet. var Hakikaten de e, canlı müzik Programda canlı müzik var mı diyenlere Evet bugün canlı müzikimiz de var İstek almıyoruz ama canlı müziğimiz var Evet ama çok da güzel şarkılar dinleyeceğiz. Ee, ilerleyen dakikalarda arkadaşlarımızla oktay bahselseler kimler evet, konuştuğunu sen bahsediyorsun? Ot müzikal topluluğu sevgi dinleyicilerdi, company e, diye bilinen e, sevilen, kumpanya. markalaşan kumpanya adlı e, grubumuz burada olacak az sonra. Şu anda seslerini açmakla meşguller. Buzdolcan e, yarları dikiyorlar. Ben o sana o söyleyeyim son yarım saat nasıl açılmaz sesi? ...para mı bekliyorlar, ne bekliyorlar... ...bir türlü ses açılmadı... ...oktan ne diyorsun... ...herhalde bahşiş tipi bir şey mi istiyorlar... ...onu ben de öyle hissettim Vallahi de... ...vallahi adam başıyım... ...yarım saattir ses açıyoruz... ...ses açıyoruz... Biz ...açıldı mı diye ben... ...yok daha açılmadı... ...bire kalabalık mi? bir koro... Ee... ...ona güveniyorlar ya da... ...yani Dünya onu nasıl de... yapacağız... ...bir kişiye mi verilecek... ...ben daha önce hiç bu tip bir şeye de... ...şefe verilir abi öyle şey... ...abi yok bizde de düşün... ...bizde nasıl veriliyor... ...bunun kesin ortak bir şey hesabı vardır... <gülüyor> ortak vardır. Oraya yatırmak gerekiyor. Makbuzunla gideceksin. Evet. Banka açıldı şu anda zaten. Ferah ferah gideriz. Ben yatırayım dekontu. getirir veririm artık şeferim. Onu, onu sorarız ya. O zaman ee, sorarız ona ama esas benim bildiğim kadarıyla. Bir Yani bu... ee, The Company'nin bu hafta sonu Cuma günü. Evet. Perşembe ve Cuma galiba. Perşembe'yi Cuma'ya sonra... bağlayan geçelim oktay. Yarın ve yarından sonra bir gösterileri var. Onun hakkında da konuşacağız. O tüm imalık gerçekleşecek o gösterileri de. Hmm. Ee, ne gösterisi var? Neyi sahneye koyacaklar? Onları da diyeceğiz. Sen biliyorsundur da bize söylemiyorsun Oktay. Ya ben de bir, çok bir bilgim yok, yok falan. Ya sen biliyorsun valla. Yayında yalan konuşma. Yani. Valla çarpılırsın ya Oktay. <gülüyor> tamam, tamam şöyle tamam. yapalım tamam, isterseniz. şaka şaka şaka Ha Şaka abi. mı tamam <gülüyor> ya. Ben bir böyle korkutayım dedim de sözcüğünde demek çocuk bilmiyor gerçekten yoksa çarpılma riskini kim, kim göze alabilir. O zaman hiçbirimiz çarpılmadan hemen şu şarkıyı bir dinleyelim bulalım. Sonra da arkadaşlarımızla sohbet tamam, etmeye hadi. başlayalım. Kora deyince akla gelen gruplardan bir tanesi Manhattan Transfer, The Offbeat of Ava News, 103.1 Radyo 30'da. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tümrüt'ü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Otü Müzikal Topluluğu The Company bu sabahki konuklarımız onlarla yakında sahnede sergileyecekleri gösteri hakkında konuşacağız. Koroculuk hakkında konuşacağız. Espriler şakalar yapacağız. Elif'le sohbetimize başlayacağız. Grup çok kalabalık ve provasız oldukları için şimdi yani soruya aynı anda cevap veremiyorlar. Koru olduklarında aynı anda şey yapmaları lazım. ...sorularımızı da önceden vermediğimizden... Hiç ona olarak açan aşamada. Evet, maalesef hazırlıksızlar ama Elif hazırlıklı... ...en hazırlıklı olanları Elif'mişti. Elif hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Ne yapıyorsunuz şimdi? Sabahtan beri biraz uzun sürmedi mi... ...ses açma yoksa böyle bir neşvelendiniz ...devam edelim kaptırıp... <gülüyor> yani ne? şimdi biz... Genelde daha geç saatlerde çalışıyoruz. O yüzden şimdi sabah... Geceleri 7'de... mi çalışıyorsunuz? <gülüyor> Gece değil ama böyle biraz daha akşamüstü oluyor. Yüzden... En güzel ses o saatte mi oluyor? Şimdi tabii manası sorular verebilir <gülüyor> bunlar ama koruculuk hakkında hiçbir bilgimiz yok. <gülüyor> yok yani en güzel sesinden değil şeyimiz öyle doğası gereği topluluğun. Onu... Öğrenci diyorsun Sonuçta o saatte <gülüyor> uygun oluyoruz yani. Evet doğru mantıklı <gülüyor> bir de şimdi hem sesinizi açmaya çalıştınız hem de uykunuzu açmaya çalıştınız aslında heh, heh. ben aslında onu demek istemedim ama. <gülüyor> Aslında biz böyle programımıza konuklarımız bizden önce geldiği zaman çok duygulanıyoruz gerçekten. Evet, çok Aslında Doğru ben çok ben var ya o kadar sinsiydim ki onlar yürürken sessizce yanlarından geçti ve radyoya bir adım önde girdikten sonra hoş geldiniz deme şansına sahip oldu. Öyle değil mi ee, sen de söyledi. Canım, arkanızda... karşılaştık vallahi hiç görmedik yanımızdan geçti. Arkanızda iri bir arkadaş var ona radyo stüdyosunda olduğunu hatırlatır mısınız çünkü kendisi inşaat alanında oldu. <gülüyor> Merhaba bana mı lafınız? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dayı sesin yayına çıkıyor dayı Şimdi orada e, piyano da getirdiler stüdyomuza bir tane Ya bu ne hakikaten piyano bu değil bu başka bir şey olması lazım Bize bu. zamanında Boğaziçi'nin e, korusu konuk ya. olmuştu Masis'in e, grubu O hemen ceketinin cebinden bir klavye çıkarmıştı böyle şırak diye açılan katlanan klavye Biz gene ondan gelecek bunu kurcalayacağız diye zannediyorduk Bu hakikaten baya bir kütümsü bir şey geldi buraya yani hayır, bu, bunun özel bir şey var mı yoksa hani? E... Yok, daha ziyade masisinkinin özel bir şeyi var. Ha o derece. <gülüyor> Vay be, biz bildiğimiz... de çok etkilenmiştik aslında, bundan da etkilendik. Bu da çok, bu da haşmetiyle etkiledik. Bunu bıraksınlar yani. buraya giderken, şartıydı herhalde yanlarında götürmeler. Ben de neden bu kadar böyle bir sürü adam var diyordum, mesela bunu taşıma taşıma, taşıma, taşıma, için taşıma evet. gerçekten. Şimdi kampini kaç yıllık? Bir topluluk. Kampanya 14, 14 15 yani 10 evet 14 bitecek bu yıl. Senin kampanyadaki Benim 3. yılım. 3. yıl. 3. E, yılın bitiyor. 3. yılda Milletin ayaklarını kaydırıp liderliğe kadar yükseldin diyebilir <gülüyor> misin? Yok diyemem. Estağfurullah. Ama bir iki tane daha kaydırılacak ayak var. Yani bir tek vardı. radyo aşamasında kaydırdım birkaç tane. Onun Öyle dışında. Ha -ha. Siz şimdi saçma sapan konuşursunuz. Ben konuşayım dedim. <gülüyor> sergiliyorsunuz bu yıl? Bu yıl rant müzikalini sergiliyoruz. 24-25 Mayıs'ta yani bu Perşembe Cuma yine mimarlık anfisindeyiz. Hı -hı. Ondan sonra işte çok az kaldı gösteriye. Hatta yarın. Evet yarın. Ne kadar zamandır prova yapıyordunuz? Ee, biz ne kadar... Yıllardır prova yapıyoruz. Bir yıldır yapıyoruz aslında. Bir yıldır yani yapıyorsan... Biz evet, sene başında Ekim'de yeni arkadaşları alıyoruz topluluğa. Çalışmaya hı hı. başlıyoruz. Kimler Aralık'ta... yeni şimdi mesela? yeni? Gördüğümüz. El kaldırın. El kaldırın Kimler yeni. Yeniler evet. daha çok <gülüyor> gelmişler <gülüyor> stüdyomuza. Biz de zaten pek sevmiyoruz. Yaşlı yaşlı geliyorlar bıyıklı büyük adamlar. Peki daha güzel oldu. Şimdi şeyi soracağım. Bir yıl çalıştınız o kadar prova yaptınız. iki defa mı sergileyeceksiniz oyunu sadece? Yani 2 artı e, Ekim'de yeni gelen, Otcu'ya yeni gelenler için bir tanıtım gösterisi hı hı. yapıyoruz. Orada da iki kere sergiliyoruz ama yani toplamda 4-2-4'ü bile az çok az bir rakam. Çok yani. az oluyor. Hakikaten de onu arttırmanın yollarını düşünelim bir taraftan. Bir de şimdi bır bır dır dır konuşuyoruz müzikaller konusu açıldığında ve korolar konuk olduğunda esas koronun kendi adına bir şarkılarını söyleyerek konuşması lazım. Ee, isterseniz şöyle bir şeyler dinleyelim. Eskilerden. <gülüyor> ne var eskilerden? Hangisinin? Hangisi? Önce... Bakın bir de koyunca. önce. Seasons of Love. Tamam. tamam. Seasons of Love. Ee, seasons bu of love. Bir işte bu en koro parçamız. En. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam, ben susuyorum artık. Bu <gülüyor> koro. efendim o klavyeyi de bir deneyelim. Tamam çok güzel geliyor. Mikrofonu öyle koyarsak güzel olacak. O zaman sevgili dinleyiciler size Ottu Müzikal Topluluğu Company ile baş başa bırakıyoruz. 525.600 minutes 525 moments How do you know? Here in the çok güzel eğitmişsin çocukları. Vallahi helal olsun sana. Çok güzel bir şarkı dinledik. Daha devamını dinleyeceğiz. Stüdyoda birkaç ufak ayarlama yapalım. O sırada da reklamlar imdadımıza koysun. Modern Radyo Tülesi sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, O Müzikal Topluluğu'da The Company. Bu sabah stüdyoda konuğumuz en kalabalık konuk grubumuzla sohbet ediyoruz. Ee, grubun ne diyelim, sözcüsü Elif'le sohbet ediyoruz. Çünkü şefi dedik hemen suratları asıl. <gülüyor> <gülüyor> şefi falan diye. Elif Hanım ne dinledik şimdi az önce? Ee, az önce Seasons of Love şarkısını dinledik. <gülüyor> Yine işte yarın sergileyeceğimiz müzikalden. Ondan sonra birazdan başka... E, performanslarımız da olacak. Peki şimdi bir yıl boyunca o tiyatro müzikal topluluğu hep sergilenecek oyunu şarkılarını mı çalışıyor yoksa böyle standart e, koro şarkılarını falan çalışıyor musunuz? Var. Yani şöyle oluyor. E, i̇lk dönem özellikle işte yeni arkadaşları aldıkça hani onları bu koro şarkı söylemeye, düzen... koro ruhunu ha ruhunu öğretecek vermek şarkılar. için hı hı. Ee, ...ilk dönem başka hazırlıklar da oluyor. Genelde iki, yani bu gösterimize ikinci dönemin başında çok yoğun çalışmaya başlıyoruz. İlk dönem biraz daha genel hazırlık olarak geçebiliyor. Çok fazla var mı koroyla ile hazırlanılacak müzikal oyun? Tabii çok. Hepsi. Çok. Hatta... Siz mesela kampanyenin repertuarında neler var daha önce oynanmış oyunlardan? Daha önce oynanmış oyunlardan, yani ben burada bulunduğum sürede... Dile e, hani kolay 3 yıldan bahsediyoruz yani. Yani böyle kolaj gösteriler de oluyor ama... ...onun dışında hı hı. E, Little Shop of Horrors oynadık. Geçen yıl... ...Draki e, Horror Show oynadık. E, ondan sonra daha öncesinde... ...Wicked diye yine çok böyle... ...şey bir müzikal oynandı. Spring Awakening. O böyle daha yeni... ...güncel müzikallerden. Ondan sonra... Bir hatırlatma var. Evet tamam. Peki. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler. Gönül Serdibo ile hareketlerini de... ...oradan yayına yansıtabilirim Şimdi... E, Rente 24 Mayıs'ta ilk eser gidiyorsunuz Ottu'da Mimarlık Anfesi'nde. 25'inde yine Mimarlık Anfesi'nde var. Perşembe, var. Cuma. Ee, bu yıl izlemek isteyenler, daha doğrusu bu sezonda izlemek isteyenler evet. bu iki günü kaçırmayacaklar. Evet, artık biletleri şu andan itibaren Mimarlık anfisinde satıyoruz. Yani Satmaya standlarımız başladınız. kapandı. Yani Hı -hı. önceden kütüphanede falan da satıyorduk. Kapandı. Şimdi almak isteyenler Mimarlık anfisine direkt gelirlerse biz orada her zaman bulabilirler. Nedir biletlerin gidişatı? Ne durumda? Ee, i̇yi gidiyor desek i̇yi gidiyor. şey olmaz Son güne bırakmamak faydalı olacak yani. 700. Evet evet bırakmasınlar. Peki şimdi. 700 diye rakam geldi. Bir şarkıyla devam edelim. edelim. Yine. E, Valla kolaydaysa eğer e, kolaydaysa dediğim cebinizden nota çık çıkaracak mısınız bilmiyorum ama e, illa müzikalin şarkılarından olmasına da gerek yok. Yine böyle bir korunun stüdyomuzu her zaman koru davet etmediğimizden şöyle kalabalık. ...dinleyebileceğimiz güzel şarkıları her zaman açığız. Eğer sizin e, şeyinizi çok bozmayacaksa... Tamam, ...korumuz, tamam. ay çok şeyiz... Biz ...kötü bir ses çıkar falan filan gibi endişeleriniz yoksa... ...her şeyi de dinleyebiliriz. İlla müzikalden dinlememize <gülüyor> gerek yok diyelim. Siz isterseniz orada ayarlamanızı yapın... ...bana işaret verene kadar... E, ...çünkü orada bir kalabalık oluyor... ...birileri gidiyor çünkü... E, ...grupta soloya çıkan var, çıkmayan var... ...onların arasında gerilim var falan filan... ...onlar hep şarkı boyunca devam ediyor. Buyursunlar efendim. Şimdi ne dinleyeceğiz Elif Hanım... Out tonight. Out tonight dinleyeceğiz. Out Tonight'ı dinleyeceğiz. Mimi ve Joanne seslendiriyor bu şarkıyı. Hayır, hayır. Değil, sadece <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Bir dakika ben her seslendirmek istiyorum. <gülüyor> tamam mı? Tamam mı? Hazır hmm. mı? Evet yes, tamam. <gülüyor> It's gonna be close to midnight My body's talking to me It says time for danger ha! It says I wanna commit a crime Wanna be the cause of a fight I wanna put on a tight skirt And flirt with a stranger I've had a neck from way back Breaking the rules once I again get out life's too quick I know some place sick We're Çok teşekkürler. Şimdi biraz da müzikalin hikayesinden bahsedelim Rent'in. Bu Rent böyle New York'ta e, didinen genç sanatçıları anlatıyor değil mi tam olarak? Ee, evet yani Eksiği o... de vardır elbette. Yani. <gülüyor> ee, şöyle o zaman çok kısaca biraz hikayesinden bahsedeyim. Bu e, işte e, New York'ta yaşayan böyle biraz hani bohem diyebileceğimiz bir hayat süren genç müzikallerin ...ve böyle hani biraz da sefil hayatlarını anlatma... ...işte bu e, hayatlarını savunma adına... E, ...işte kendi hikayelerini anlatıyorlar. Aslında zaten başroldeki kahraman Mark... ...hani bir film çekerek başlıyor müzikale... Hı hı. Sonunda da hatta bu filmi izliyoruz ve bu bir yıllık bir süreyi kapsıyor müzikal. Böyle bir Noel'den diğer Noel'e ve bu arada böyle bütün kahramanların hayatında çok önemli değişiklikler oluyor. İşte aşık olanlar var, ölenler var. Çok spoiler vermeyeyim ama. acıklı ağlayacağımız yerler olacak mı izlerken? <gülüyor> Valla oluyor yani bizim oluyor. Gerçekten Kim? provalarda ağlıyor evet, ağlıyor. Evet. Sabah seslerinizi açarken bile ben bazılarınız <gülüyor> ağlarken gördüm. O acıdan o... galiba. Hadi. <gülüyor> Peki şimdi bir şarkı daha hazırlayın isterseniz bize. Tamam. Bu kor, sefer kor, kor de bir şey evet, aynen, bu sefer En uzun kor arkadaşınız olacak. var ya. Yasin. Yasin. Yasin. mi Çınar mı? Şimdi Yasin herhalde şeyde de oynayacak değil mi? Ee, Oyni, az önceki sola yaptığını biliyorum. baş mi Yasin? Başrolde mi Yasin? Yok ben müzik yönetmenim. <gülüyor> müzik öğretmen Sahnede de böyle el kolu yapacaksın Yasin falan diye. Yani tutabiliyor musun kendini? Evet arada şey olursa. Peki. Yatmışlığın vardır yani. Tek enstrüman mı? Piyano mu olacak? Başka orkestralar Yok, var kişilik. Var. Şöyle bir özet geçebiliriz aslında bizim altı kişilikte orkestramız var. Bir piyano, iki gitar, bas gitar, davuldan oluşuyor. Hatta yani tam bu... anlamıyla performansı e, müzikal olarak orkestra ile edeceksiniz. Aynen. Canlı, canlı Hı -hı. çalıp canlı söylüyoruz. Öyle de bir güzel bir mevzudur kendileri. Peki. Şimdi bir iki kişi kapıda kaldı galiba. Onları da bir alalım <gülüyor> istersen. Böyle küçük bir stüdyomuza. E, Otlu müzikal topluluğu The Company'yi sığdırdık bu sabah. Yarın Premierini yapacakları The Rent'ten şarkılar seslendiriyorlar bizler için. E, hemen hatırlatalım dinleyicilerimiz onlar yerleşilirken 24 Mayıs'ta premierini yapıyor Otümi Vali kampüsünde biletler kapıda satılıyorlar bu aralar e, ve 25'inde yine Cuma gecesi de bir kez daha gösterilerini sergilecekler. Ondan sonra Ekim'e kadar zor bulursunuz. Onu da hemen hatırlatalım e, kaçırmamak için iki gününüz var diyelim ve şarkıya geçelim. Ne var şimdi? Şimdi I Cover You röpriz söyleyecekler. Ya, kora parçası istediğiniz diye bu sefer... Tamam, o... Mal, süper oldu. Çok <gülüyor> teşekkür ederiz. İstek parçası oldu gördün mü? <gülüyor> Live in my house I'll be your shelter Just pay me back With one thousand kisses, be my lover, and I'll cover you. I've got to spare I'll be there and I'll cover you oh, I think they meant it When they said you can't buy love Now I know you can rent it And at least you are my love Müzikal Topluluğu The Company bizimle birlikte birkaç şarkı daha dinlemek için uğraşacağız sevgili dinleyiciler. Şu reklamları çıkaralım onlar da yine şarkıları için prova yapsınlar o sırada. Modern Sabahlar Modern Sabahlar 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. O Müzikal Topluluğu The Company bu sabahki konuklarımız, bayağı da kalabalık konuklarımız var. Yarın akşam premierini yapacakları The Ramp'ten şarkılar seslendiriyorlar bizlere. Biz de bir taraftan da grubun sözcüsü Elif'le konuşuyoruz. Elif Hanım ee, bir kez daha tebrik ediyoruz siz hakikaten de bu sabah güzel şarkılar sundunuz bize. Ama e, bu gruptan isimleri alamadık biz. Az önce Mimi'nin şarkısını dinledik de Mimi miydi o arkadaşı da ondan emin değil. <gülüyor> Yok ben direkt tabii şey e, oyundaki, evet, oyundaki şey ile söyledim ama... Şimdi sayayım mı herkesi? Biz? Sayalım tabii ki. Sayıyorum o zaman sol baştan. Müzik yönetmenimiz Yasin, Ebru, Çınar, Aras, Yudum, Cansın, Eray, Çağıl, Damla, Ceylan ve piyanistimiz Ege bugün bizimle. Ceylan'ı pek sevmediğinizde <gülüyor> anlaşılmış oldu. Peki... E Başka kimler var? Diğer orkestra arkadaşlar arkadaşları Bugün bugüne, Buraya gelemeyen yine vokallerden. Aslında bugün yönetmenimiz burada yok. O gelecekti. Onur e, burada değil. Cansu yine vokal arkadaşlarımızdan. O yok. Bir de e, orkestra tabi Ege, Ege hariç. Evet Canberk de yok. Ayrıca orkestradan e, Ege hariç. Ondan sonra diğer bütün işte Emir... Yani zaten eger zaten bu isimler uzun uzun sayılmasın diye the company demişler demişler yani, doğru yani e, the company diye Elif and sonra? the company diye geçiyor <gülüyor> benim bildiğim kadarıyla o Facebook'ta öyle gördüm ben Facebook ha Facebook ha. evet ha. Facebook demişken e, bizi e, işte herkes Facebook'tan ve Twitter'dan takip edebilir the company musicals Adıyla OTTİM Müzikal Topluluğu değil de The Company Musicals olarak geçiyoruz. Artı yakında bir MySpace hesabımızın da olması yönünde çalışmalarımız var. Kapanabilir MySpace bu arada. MySpace mi kaldı daha? <gülüyor> Niye uğraşıyorsunuz MySpace için? The bir... Company.com diye bir şey veya ko bir şeyler düşünsenize. Yani o da var aslında var. Var mı onlar? Onları hepsini verin de dinleyicilerimiz. Var işte onları böyle bir süredir çok güncel kullanmıyorduk. Hani onların hı hı. güncellenmesi yönünde çalışmalarımız var. Modern Sabahlar e öyle düştüm. <gülüyor> Program bittikten sonra daha doğrusu nasıl diyeyim bu gösteriler bittikten sonra bol bol vaktinizde olacaktır herhalde. En şu şarkıların birkaç tanesini dinleme şansı var mı insanların bu şeylerde, platformlarda? Ee, yani bu gösterininkini e, hani kayıt alabileceğiz mi? Çok emin değilim. Ama e, eski gösterilerden olsun. Elimizde olduğu kadarıyla zaten paylaşmaya çalışıyoruz. Paylaşıyorsunuz. Evet. Peki. En kötü video Zaten sürekli koyuyoruz yani gösteriden videolarımızı izleyebilirler. Peki şeyi soracağım. Siz böyle süper işler, şahane işler yapıyorsunuz da... ...işte bir takım masraflarınız oluyor değil mi sizin? İşte ha. ses sistemi. İşte bu kadar adam sanom, ne eğer, ne içer? De, ne yersiniz ne içersiniz? Nasıl oluyor? Sadece bilet geliri mi? Daha doğrusu geldiniz bilet e, ücretlerinden mi karşı? Peki yapıyorlar mı? Şimdi bilet gelirimiz var. Bir de hani şey, kültür topluluğu olduğumuz için... ...kültür işlerinin bize verdiği çok kısıtlı bir bütçe var. Ama hani o böyle... ...bürokratik perdelerin arkasında bir bütçe yani... ...onu ben kullanamıyoruz gibi bir şey diyeyim size... ...onun dışında sizin hani burada gördüğünüz ekip kadar bir de... ...bizim teknik ekibimiz var. Bütün bu... Onlar da yemek yiyor diyorsun Tabii yani. Tabii onlar da. <gülüyor> onlar daha çok yiyor daha çok çalıştıkları için. Ondan sonra biz hani sahnede gelen herkesin göreceği... ...dekor, ses, ışık ondan sonra kostüm her şeyi... ...tamamen kendimiz küçük odamızda yapıyoruz yani. Dolayısıyla hani maddi, manevi her tür desteğe çok ihtiyacımız oluyor. Yardım Buradan sponsorlara da seslenelim. Evet. Paramızı nereye verelim, hangi sanat olayını destekleyelim diyenlere yani. böyle şahane işler yapan bir toplulukta vardı company ve güzel oyunlarını sahneye koyuyorlar. Hani bu iki 24-25 Mayıs gösterilerine yetişmez belki ama Ekim'de biraz daha şaşalı bir şeyler olabilir. Sponsorlar size nereden ulaşacaklar? Bu Facebook'tan Bana ulaşsınlar, Twitter'dan ulaşsınlar. Facebook'tan, Twitter'dan ulaşabilirler. Yani onun dışında. Bize ulaşmak isteyen bulur ya. Bize ulaşsın, bize ha, ulaşsın. Size ulaşsınlar. bize ulaşsın o zaman. Tamam. Bize orada olduğu gibi parayı alırız bir nasıl Belli bir şey yaptılar kontroller Peki o zaman sizden bir de veda şarkısı alalım şimdi en görkemli. Ee, yine, ah, yine bir evet koro parçası. Bu da daha evet gösterinin de final parçası zaten bu. Ee, anlaşılacak şimdi çünkü bir kişinin sesi duyulmayacak. Belli ki o öldü. Yok yok o da söylüyor. Söylüyor mu? <gülüyor> ne dinleyeceğiz? Tamam hazırsak. Neyi dinleyeceğiz? Finale be. dinleyeceğimiz parçanın adı. There is no future. There is no past. Think of this not Yours the miss topluluğu topluluk, kampanya. Bu sabah konumuzdu. Yarın gösterilerini sergiliyorlar. Bir kez daha hatırlatalım sizlere. Onlara çok teşekkür ediyoruz ve modern sabahlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyo 103.1 Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo, modern sabahlar, Radyo modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler son dakikalarımız bunlar. Ne oldu? Özendiniz mi? Koroculuğa. Ya ben koruculuk değil de bundan sonra müzik anlayışım değişti. Ben komple korucu dinleyeceğim. Koro değil de aslında tam Kampanici. şey... Kampanici. çok ve müzikalcilik. müzikalcilik. Müzikalcilik ve evet. çok seslilik benim için artık asıl aslılandır. Yanlış bir tabir de bulunmayalım. Korocu. Değil, evet. Apayrı bir... Apayrı tamam. var. Ee, müzikal topluluğu. Sonra bir de kalabalıklar ya ondan yani. Ya onlar bile çok... güzeller. Valla hiç canları sıkılmıyor. Hep beraberler. Hep Şarkılar, aynı kaptan kirtiler. yiyorlar. Şarkılar, kakara, kikiri... Çok, Böyle iyi, geçip çok yiyemiyoruz dediler ama öyle bir durum var buradan. Evet. Sponsorları bir kez daha şey yapalım. Ne kadar diye sormadınız mı? falan da hani... 3 5 bir şey değil mi? Yani yani. onu, so onu sormadık yani. hmm. Hay tek, ya. Hay Allah ya. Bir tek o. Ne kadar ama yani? Ama bir, bir ekipte bir bu kadar daha varmış. Bir bu şu anda buraya gelmiyor. İyi, onlar iyi. Anadolu turnesindelermiş şu anda. Uyanamadılar dediler bana da. Yani onlar, onlar daha fazla yiyor falan gibi bir şey söylediler. Çok yiyorlar yani. Ama yok ufak tefekler o kızlardan nasıl hani adamları gördüm. adamlarda da yiyici Ses bir tip çıkar var. bir de yani. Hani evet bazıları yiyici o böyle yani yediği belli. Milletin yemeğini yedikleri belli. Ama kızlar genelde çıtı pıtı yani hiç çıtı öyle. Pıtı. Bir de acaba bu Glee'deki gibi bu grup içinde aşklar maşklar var mı? Var hiç kesin sorusaydık onları. Hani hiç yani ben o. Onları. bir de yani. Ben hepsi... baktım bazılarında sanki böyle bir şey elektrik var gibi. Var arkadaşlar. gibi bazıları böyle şey yapıyor. Evet ben de onu hissettim. Ben de bir, şarkı sırasında bakışmalara baktım. Hani işte öyle Bazen göz göze böyle bakışın. bir e, rol paylaşımı için bakışıyorlardı. Hmm. Bazen de durdurken bakışıyorlardı. Rol gerçek mi oldu diyorsun Ege? Ben diyorsun. radyonun önünde gördüm bir çifti öpüşür, öpüşürlerken. Ama onlar kampaniden değillermiş. Genel radyonun önünde, önünde duruyorlarmış orada. Işte ama onlar. o tabii bizim anladım ben. Çok güzel bir alan var. Öpüşme alanı diye çok hakikaten. Radyonun önündedir sevgili Ankara. Repo'da yani. öpüşme alanı, öpüşme alanı öpüş olarak. Öpüşme alanı olarak geçer. Ya iç, iç taraftaki mi diyorsunuz? Yok, dış, dış taraftaki. Dış arka taraf. taraftaki daha orası yapılandırılmadı. Her kelimenin takılmak mümkün. <gülüyor> Hayır. Aa ha işte İyi hani, yapılandırılmış bir öpüşme alanı diyorsun. Oltal'a sevgili dinleyiciler programımızın sonuna gelelim isterseniz. En doğrusu bu olacak gibi. Ben Yarın yine sabah yine istersin. 7 ile 10 arasında modern sabahlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Oh. Kaçkını Ofis Kaçkını Ofis Kaçkını Ofis <gülüyor> Kaçkını ofislerden uzaklaşmanın en kolay yolu ofis kaçkını ofis kaçkını walk on i think of Ofis kaç günü hafta içi her gün saat 10'da Radyo Ötüde. Modern sabahlar sona erdi.